bu korumakla alakalı olarak ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ne yapın? koruyun ne, neyden koruyun? yakıtı insanlar ve taşlardan taşlardan oluşan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun takvanın aslı buradan gelmekte kısa ve ötü alimler ne diyorlar? fi'lut ta'ad ve cittinabül Allah-u Teala'ya itaat olan onun kullardan kullarından istemiş olduğu şeylerin yapılması ve haram kıldığı şeylerden de sakınılmasına ne denir? Takva denir. Yani sana haram olan bir şey varsa ne yapmalısın? Takvalı olmalısın. Senden istenen bir şey varsa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 gerek yok. Bu yüzden takva bizden öncekilere de bizlere de emrolunan bir konudur. allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Fakad vasayna allazina utul kitabe min qablikum ve laqad vasayna allazina utul kitabe min qablhum." Sizden önceki kitap ehline yani ehli kitaba da ne yaptık biz? Tavsiye ettik, emrettik. وَاِيَّاكُمْ Ve size de diyoruz. Neyi? اَنِتَّقُ takullah. اَنِتَّقُ takullah. Allah'tan korkmanızı, Allah'tan sakınmanızı, O'nun emirlerini yerine getirmenizi, O'nun yasaklarından kaçınmanızı emrediyoruz. Yani bu sadece bizim ümmetimize, bizlere olunmuş bir şey değil. Bizden önceki de allah Teala bunu ne yapmış? Emredmiş. وَلَقَدْ وَسَّانَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ kitabe min قَبْلِكُمْ sizin kablinizden önceki topluluklarda ki yaşayan kitap ehline de ne yaptık? Bunu tavsiye ettik. Emredilir. Ve iyâkum ve size de enittakullah. Allah'tan sakınmayın. Allah'tan korkmanızın. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbelerinde, hutbe-i insanlarına yapmış, takvaya davet etmiş. Bununla ilgili ayetler okumuş. Ma'lif rahimahullah ta Burada bu ayetlerin bazılarına yer verilmiş. Bu ayetlerin ilki şu. Ya Amenu, Allah Teala buyuruyor ki ey iman edenler. Ya eyyühellezine Amenu. Ya e, Allah'ın Mesut radıyallahu diyor ya Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler diye bir nida duyduğun zaman, bir ayet duyduğun zaman hemen diyor oraya ne yap? Kulak ver. Kendini hemen oraya doğru yönlendir. Niye? Çünkü diyor ya sana yapmanı istenen bir emir var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 yerine getirmemi istediği bir şey var demek. Diye algılarsın değil mi? O seslenişe kulak verirsin. Yani o seslenişin boş bir sesleniş olmadığını bilirsin. Sana bir yapman istenen bir görev verilecek. Ve hemen oraya doğru yönelirsin. İşte Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'i de bu şekilde okuyoruz. Ey iman edenler. Ey olanlara iman ettik Ey iman edenler. Ne geldi bakın bize? Yapmamız istenen bir emir geldi. Ey iman edenler Allah'tan kork. Takvalı aramlardan sakının. Onun emirlerini yerine getirin. Hakka tukatihi. Nasıl bir takva? Nasıl bir emirleri yerine getirme? Nasıl bir aramlardan sakınma? Gereğince. Tam anlamıyla. Tabi alimler diyor ki bu ayet Aleyküm Selam Bir sonraki Müellif Rahimahullah'ın bu kitapta zikret bir sonraki ayetle beraber anlaşılmalı diyor. Diyor ki Allah-u Teala Fettekullahe Fettekullahe Ne yapın? Allah'tan korkun. Mastatatom <gülüyor> Gücünüz yettiğince. Gücünüz ölçüsünde. Yani bu ne demek? Şu demek değil yani. Benim gücüm yetmiyorsa ben Allah'tan bu konuda korkmayabilirim. Bu konuda bu haramı işleyebilirim. Henüz benim için erken demek değil. Yani bu allah Teala'nın bizlerden istemiş olduğu neyi bir Ölçüsü. Yani bu şu demek, Allah-u Teala'nın bize emretmiş olduğu bütün emirler, bütün yasaklar bizim gücümüzün neydir? Yettiği ölçeğindedir. Gücümüz nispetindedir. La yükellifullahu <gülüyor> nefsen illa vus'aha. Allah-u Teala ne yapar? ancak nefse, kişiye taşıyabileceği kadar mükelleflik hükümlülük verir. Eğer yani ben bunu kaldıramıyorum, henüz bu benim için erken. O halde Allah Teala buyuruyor zaten, gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Burada benim gücüm yetmiyor demek, senin üzerinden o mesuliyetine yapmaz, kaldırıp almaz. Çünkü bilmelisin ki Allah Teala emirleri bütün emirleri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 oruştamıyorsun. En gün, güncel örnek. Veya yolculuğa çıktın, sefere çıktın. Ne diyor Allah Teala sana? Feeddetun min ayyamin ukhra. Eğer kim hastaysa yahut seferde yolculuktaysa feeddetun min ayyamin ukhra. Diğer günlerden onun yerine ne yapsın? Oruç tut. Burada ne oluyor? Sen o gün nerede? Ramazan'da oruç tutman gerekirken takva onu gerektirirken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 Burada da ne olmaz? Sana haç farz olmaz. Senin gücünün neyindedir o? Dışındadır. Gücünün dışındadır. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَبِيلًا Allah Ta'ala insanların üzerine ne yapmıştır? Evini ziyaret etmeyi farz kılmıştır. Ancak gücü yetenlere. مَنْ اسْتَطَاءَ ise سَبِيلًا Ona yol, yol bulanlara. Veya adam para buluyor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 göndermeli. Ancak Allah'tan bu şekilde korkabiliyor. Takmalı bu şekilde olabiliyor. Bu şekilde anlayacağız. Anladık mı arkadaşlar? Yani bu emirler benim için çok ağır henüz. Başımı örtemem, sakalımı bırakamam, paçamı kısaltamam. Bunlar benim için henüz kaldırabileceğin derecede değil. özdürü makbul değil. geçerli değil. İnallah taala buyuruyor ki ya yullezina amenu takullahu. iman edener. Takullahu. Allah'tan kork. <gülüyor> Nokulu <gülüyor> Doğru söz söyleyin. Söz, konuştuğunuz sözler doğru olsun. Yalanı ağzınıza ne yapmayın, almayın. Bunun mükafatı ne? Eğer Takvalı olursanız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 İşte takvanın ve doğru söz söylemenin mükafatı arkadaşlar. Amellerinizin salih olması Ve günahlarımızın bağışlanması. Yine allah Teala buyuruyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ وَمَنْ يتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'tan korkarsa, sakınırsa, takvalı olursa Allah karşıya. Karşılığı ne? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ allah Teala ona bir çıkış açar. Ne kadar darlıkta olursa olsun, ne kadar sıkıntıda olursa olsun, musibetler başına ne kadar toplanmış olursa olsun, takvalı olduğu zaman kişi bilmeli ki o takvalı olmasının bir mükafat olarak er ya da geç bir çıkış yoluna olacak ona gözükecek. Bunu kim vaat ediyor? Allah-u Teala vaat ediyor ki وَمَنْ يَتَّبِّ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجٍ Talak suresi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَ وَيَرْزُقْهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَزِبْ Ve Allah-u Teala o kimseyi hesap etmedi, düşünmedi yerden ne yapar? Rızıklandırır, hiç beklemedi yani. Bir bakar ki takvalı olmuş. O anda bir mahreç istedi ki, bir çıkış yolu. Bu kitabın hadisleri arasında okuduk, hatırlıyorsunuz. Mağaraya sığınmış üç tane ne vardı? Salih. salih kimse vardı, genç vardı. Düşünün, bir yerde kaya düşüyor, mağaranın ağzını ne yapıyor? Kapatıyor, koskoca kaya. Ve dışarısıyla bağlantı tamamen kesiliyor. Ve bu insanlar, takvalı insanlar, hemen salih amelleriyle Allah-u Teala'ya temessül ediyorlar ve bu takvalı olmalarının bir neticesi olarak bu ayet tecelli ediyor. Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'tan korkarsa, takvalı olursa Allah ona bir çıkış açar. Ona bir çıkış yolu verir. Bakın o üç genç o mağarada kimsenin yardımı gelmemesine rağmen diyorsunuz ki kurtuluyor. <Sessizlik> ve yarzuquhu min haythu la Allah hala, takvalı, olan, takvalı olan kimseyi olmadığı, beklemediği, hesap etmediği yerden rızıklandırılır. Ve قال قال Allah Teala şöyle buyuruyor yine. İn te Allah'tan sakınırsanız, takvalı olursanız, yecallakum furkanan. Allah Teala sizlere ne haber Bir furkan verir. Sizlere bir furkan kılar. Ne demek furkan? hakla batılı ayırt edebileceğiniz, kötüyle iyi ayırt edebileceğiniz bir kulkan, bir ilim nasip eder. Bir amel nasip eder. Bir feraset, ince bakış nasip eder. Dinde fıkıh nasip eder. En önemlisi de ilim diyor. diyor. Ya, takva ile ilim Takvanın bir nedir ürünüdür arkadaşlar. Takvalı insanlar ilme muvaffak olabilir. Allah'ın izniyle. Allah, izni. Allah Teala buyuruyor. Allah Resulü Aleyhissalatu diyor ya, "Men yuridillahu bihi hayran" Allah kimin hakkında hayır dilerse Allah Teala kimin hakkında hayır dilediyse o kimseyi ne var? Yufakkihu fiddin. Dininde derin anlayış sahibi fakih kılar. Yani takvanın ürünüdür o ilme nail bulaşmak. Günahlarla boğuşan, günahların içine dalmış, haramlardan el etek çekememiş insanlar nedir? İlim'e muvaffak olamazlar. Hani İmam Şafiye'ye nispet edilen bir şiir var ya, hani diyor ya şekevtu ila veki'in hıfzı. Hocam veki'ye diyor, ezberimin, hafızamın kötü olmasını şikayet ettim. Ve dedi ki diyor, fe erşedeni ila terkil maasi. Vakii beni ne yaptı? Neye yönlendirdi? Bana hangi yolu gösterdi? ve erşedeni ila terkil maasi. Günahları terk etmeme yönlendirdi. O yolu bana gösterdi. Dedi ki diyor vaki, bana günahları terk et. Ve dedi ki diyor fe kâle bi ennel ilme nurun Dedi ki Bilesin ki ey Şafii ilim bir nurdur. İlim bir nurdur. Ve nurullahi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 geç alıkum furqanan ve yukeffir ankum Allah Teala günahlarınızı ne var örter kefaret yoluyla başka salih ameller işleterek ne var o günahları böyle örter diyor ki Şeyh Salih el-Uthaymin rahimeullah en yani alimlerin din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 Ameller, salih ameller işleyeceğini ve bu salih ameller arasında kılınan günahların da kefaret olunacağına ne var diyor? İşaret var. Çünkü hadislerde ne diyor? Cumadan cumaya kılınan cuma namazları, değil mi? Umreden umreye yapılan o iki umre arasındaki o günahlar her şey nedir onlar? Kefarettir. Yani o, o ameller o günahları örter. Yani günahlar diyor, ameller ameller işlenilerek ne yapılır? örtülür. O işlenen ameller, o günahları siler. O halde Allah Teala'nın, Allah'tan şayet korkarsanız, sizlere furkan verir ve günahlarınızı örtür ayetini ne olarak açıklıyor Şeyh Salih Azzamim rahim olan? Yani takvanın bir ürünü olarak da, takvanın bir sonucu olarak da, takvanın bir sonucu olarak da Allah Teala seni ne yapar? Amellere muvaffak eder ve böylece günahların ne olmuş olur? Örtülmüş olur. Selefe baktığın zaman adamların hırsını gördüğün zaman bunun takvalarının bir sonucu olduğunu anlıyorsun. Birisi çıkmış diyor ki 20 senedir 40 senedir hatırlamıyorum tam olarak bu kadar uzun bir sene. Kesinlikle. Namazda diyor ne yapmadım? önümdeki insanın ensesini görmedim. Başka bir insanın ensesi görmedim diyor cevabıya. Bu ne demek? Yani hep namazını Bunla yarışmış. Bunları yapmış? Mücadele etmiş. Ve yagfir lakum. Ve Allah Teala sizin günahlarınız ne var? Gufran eder, bağışlar, örtar. Vallahu zul fadl azim. Allah Teala çok büyük fazilet, lütuf sahibidir. Diyor ki, İmam-ı Nemevi rahimahullah. Ve'l-âyâtu fil-bâb bu babla alakalı, yani takva bahsiyle alakalı ilgili ayetler bir o kadar nedir? Çoktur. Ve bilinmektedir. İlk hadise gelelim. Bu baptaki ilk hadisimize. An abi Hurayre radiyallahu anhu kal. Ebu Hurayre diyor ki Kıyla ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Men ekremun nas İnsanların en değerlisi en şerefli kimdir ey Allah'ın Resulü? Soruyorlar Eleyhissalatu vesselam. "Kal Eleyhissalatu vesselam düş ki etkahum ettahum Kim en takvalı olanları. En çok takvalı olanları en değerlidir. Allah katında öyle arkadaşlar. Ne diyor Allah Teala hepte in ekremakum indallah Etkâkum. Sizlerin en değerli en şerefler Allah katında kimlerdir? <gülüyor> İn ekrâmakum indallâhi etkâkum. En çok takvalı olanlarımızdır. Yani ona bakarsın üstü başı peşmurda belki. Yani insanların bugün giymiş olduğu yeni kıyafetleri giyemiyor. Ağzı oruçtan kokuyor ki Allah katında rizikten daha temiz okurdu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 iç temizliğimize, kalp temizliğimize, ihlasa, takvaya önem vermiş olsaydık, şu andaki bulunmuş olmuş olduğumuz durumdan ne olurduk? Daha farklı olurduk. فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ Dedik ki sahabeler, فَقَالُوا لَيْسَ هَذَا وَلَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ Biz sana bunu sormuyoruz. Sana sorduğumuz bu değil yani. Bunu kastetmiyoruz. Ey Allah'ın Resulü. Allahü Aleyhisselatü Vesselam farklı bir şekilde anlıyorlar size, Sor, onlar sabaşı soruyor. Allahü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o zaman, "Kale Yusuf, Nebiyullah İbn Nabiullah, İbn Nabiullah, İbn Khalilullah." Yani siz diyorsanız, şey mi soruyorsunuz? İnsanların en değerli en şerefli Halil İbrahim'in soyundan gelen Yusuf Aleyhisselam mı soruyorsunuz? Yani, o o zaman diyor. Kim? Yusuf'un babasının adı ne? Yakub. Yakub'un babasının adı İshak. İshak'ın babası İbrahim. Yani Yusuf İbni Yakup İbni İshak, İbni İbrahim. Aleyhisselam onu söylüyor Yusuf Nebiyullah, İbni Nebiyillah, İbni Nebiyillah, İbni Halilullah. Halil'in oğlu, Peygamber'in oğlu. Peygamberin oğlu, Peygamberin oğlu Yusuf, odur diyor. En şereflisi. Çünkü niye? O kadın ona uzanmak isteyince, elde etmek isteyince ne yaptı? Çekildi. Sabahterin aynı şeyi söylüyor. Ezağa nasıl? Bunu da sormuyoruz. Sana. Bunu da gazetmeyeceğiz. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana sorduğunuz diyor, Arapların ataların ataları soy soplarını mı soruyorsunuz? Eskiden gelen o Araplardan mı soruyorsunuz? Onları mı kastediyorsunuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o halde onlar kimler? Hıyaruhum fil cahiliye hıyaruhum fil islam ila fakuhun anlayış sahibi oldukları takdirde dini fık ettikleri takdirde cahiliyede, hayır içinde olanlar İslam'da da nedir? Hayır, hayır içinde olanlar ve hayır sahibi olan insanlardır. Tifat evet. ederseniz bu Hadis aleyhissalatu vesselam kendisine en değerli, en şerefli insanlar sorulduğunda hemen nasıl cevap veriyor? Etkâhum. En takvalı. Çok önemli arkadaşlar. Yani takva insana değer kadar. Allah katılındaki değerini, şerefini ne yapar? Yükseltir. İkinci ötesine geçelim. Al-Ebi Sa'idin'il-Hudri radıyallahu anh Al-Nabiyy sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor ki aleyhisselatü vesselam İnne'd-dunya hulvetun khadira Muhakkak ki dünya hulvetun tatlıdır. tatlı ne Tatlıda ne ifade ediyor yani? Tadı hoş, zevk alırsın. Hulvetun hadirah. Nedir dünya? Demiş. Hayat dolu. Bu da göze hitap ediyor. Yani dünya hem dile hitap ediyor, zevk. Bin bir envai çeşit nimetler yayılmış sağına soğuğa. Her birinden tadıyorsun.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 Hiçbir şeyden el etek çekmeden mi yaşama olayız bu dünyanın? Asla. Yani dünyanın böyle tatlı olması, yeşil olması bizi ne yapmasın? Kandırmasın. Allah-u Teala ne diyor? فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ <gülüyor> Allah-u Teala bize hitap ediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dunya. Dünya hayatı sizi asla ne yapmasın? Aldatmasın. وَلَا يَغُرْرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi aldatıcı olan şeyler Allah'a karşı ne yapmasın? Aldatmasın. Yani dünya hayatı aldatmasın. Allah Teala yani bizlerin bu dünyaya gelme amacını Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış, geçmekte açıklanmış. İbadet. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet dilsinler diye yarattı. Aleysettesam de ki in Allah mustahlifukum fiha. Allah Teala sizleri ardı ardına peş peşe buraya ne yapacak? Gönderecek diye. Birbirinizin ardından gelen çağlar, asırlar geçtikçe, çağlar geçtikçe, yüz geçtikçe peş peşe nesiller boyu ne yapacaksınız? Geleceksiniz. Ya. Feyamduru keyfe Allah tarafı gizli niye dünyaya gönderiyor? zuru, keyfe amelun Nasıl amel işlediğinizi görmek için. Nasıl amel işlediğinizi bakmak için. Allah, Allah Resulü Aleyhisselam açıklıyor dünyanın bizi. Yani Allah Ta'ala sizi imtihara gönderiyor buraya. Bunun yeşil olması, bunun tatlı olması, şeytanın size süslemiş olduğu bu şeyler ne yapmasın sizi?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 tümseklerin olduğu, yamaçların olduğu, zor bir yol. Nefsin önce senin karşında duracak olan, ilk şey nefs. Ağır gelecek. Zaman namazına katmak ağır gelecek. Oruç tutmak ağır gelecek. Kur'an-ı Kerim'i alıp her gün düzenli olarak okuyup hatmet, hatmetmek ağır gelecek. Nefse ağır. Ama cennet bunlarla döşenmiş. <gülüyor> Ateşe giden yol nasıl döşenmiş? Şehvet, nefse hoş gelen şeylerle düşünüyoruz. Haram para kazanıp paranın bankada böyle artarak çoğalmasını görmek, haram helal ilçkisine girdiğin zaman o haramı seçmek, nefse daha hoş geliyor. Ya, ne zararı var, bak işte bu parayla ne yaparız? Ev alırız, araba alırız, hayatımızı düzenlere sokarız. Veya bir kerecik yapsak bir şey olmaz. Gibi hep nefsine gelen şeyler. Tatlı gelen şeyler. Hoş gelen şeyler. Bil ki o zaman bu nereye gidiyor? Ateşe gidiyor. Bu yol ateşe gidiyor. O zaman bil. Fetteku dünya. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> aleyküm Aleykümselam. Fetteku <Philadelphia> Dünyadan sakının. Ya dünyadan korkun. O yeşildir. Tatlıdır. Hoştur ama dünyadan Korkun. Vettekun nisa. Kadınlardan sakının. Hanımlarınız olsun. Helaliniz olsun. Haramınız olsun. Kadınlardan ne yapın? Sizi harama düşürmesinden onların harama düşürmesinden korkun. Sakının. Engin olun. <feyle> Fe inne evvele fitneti beni İsrail. Beni İsrail'in. İsrail oğullarının imtihana tutulduğu ilk şey neydi? Fidnesa kadın. Yani kadınlarla intanalım. Aleyhisselatullah sallallahu alaihi wasallam dedi Bukhari ve Müslimin rivayet ettiğinde sen, <mâ> "Ma teraktu bagdi fitle a zırr ala ummeti, a zırr ala rjal min nisa." Ummetimdeki erkeklere kadın fitnesinden daha tehlikeli, daha zararlı bir fitne ne yapmadım, bırakmadım. Yani hareketlerin üzerindeki en büyük fitne, bu ümmetteki ney? Kadın fitnesi. Şuncu hadise geçelim. Diyor ki, ma'lif rahimahullah, 3. hadis, An-i bin Mes'ud radiyallahu an, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekul, Nebi aleyhissalatu vesselam diyor şöyle derdi, şöyle dua ederdi, aleyhissalatu vesselam, Allahümme inni es'elükel huda Allah'ım senden istiyorum. Niyazda bulunuyorum. Ne? El-Huda. Tüyük ilim ehli ilim istiyor. Beni doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmış? Allah Teala'dan ilim istemiş. Ayetlerde de Allah Teala ne diyor? Ve kul وَقُرْ رَبِّ زِدْن۪ي hmm. İlm'e De ki Rabbim benim ilmimi ne Arttır. Arttır. Aleyhisselatü Vesselam dua diyor اللهم اِنِّي اَسْأَلُكَ الْهُدَى وَاتُّقَى Senden ne istiyorum? Takva istiyorum. Eli takvalı kıl. Çünkü o da bir ne? Aleyhisselatü da bir beşer. Bazılarının iddia ettiği gibi iler giderek, haddi aşarak onu yapamaz? Kendine sesleneni duyamaz. Yetiştiğenin ağılmaz, duyamaz. O da Allah Teala'dan takva isteyen bir kul. O da Allah Tanrı'dan takva isteyen bir kul. Allah Teala çok ayette ona Aleyhisselatü Vesselam'a, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme neyi emretmesi, neyi söylemesini emrediyor? Peki Kul la emliku'n-nefsî nefa'an ve lâ zarar. ben kendi nefsim adına bir zarara ya da bir faydaya sahip değilim illâ maşallah. Allah'ın dilemesi başka. Ne diyor? Kul eku lakum indî hazâinullâh. Peki ey Muhammed'deki insanlara la eku lakum indî hazâinullâh. Allah'ın hazineleri benim elimdedir deme. Allah'ın hazineleri bende değil de. İnsanlara böyle söylemesin. Ve la a'lamul gayb. Gaybı da bilmem de. Ve la a'kulu lekum inni melek. Ya ben bir meleğim de. Demediğin insanlara söyle. Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Allahumma inni es'elükel huda ve Senden ne istiyorum? Takvalı olmak istiyorum. Yani Allah Teala muvaffak etmezse arkadaşlar hayra, hayır işlemeye, takvalı olmaya ne olmaz? O insan ona muvaffak olamaz. Onu elde edemez. Allah inni es'aluka el huda ve tuka vel afafe Senden iffetli olmayı istiyorum diyor Allah Teala. Allah Resulü. Vel gina ustagni olmayı. Sana muhtaç olmayı, senden başka kimseye muhtaç olmamayı istiyor. Bana bunu ne istiyor? Beni gani kıl diyor. Mustağıni olma. Allah'a her şeyinde Allah'a ihtiyacını açan, sunan ve ondan isteyen eyle diyor. Allah Resulullah Aleyhisselam. Bu duada da Allah Resulullah Aleyhisselam takvayı istemiş. Bu dua de ezberlememiz gereken, Allah Teala'ya dua etmemiz, bununla kendisiyle dua etmemiz gereken dualardan bir tanesi. Dördüncü hadis An-ebi Tarif Adi ibn-i Hatim-i Ta'i radıyallahu anh قال Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki işittim şey, ki Allah Rasulü aleyhisselatü ve vesselam şöyle buyuruyor Men halefe ala yeminin Kim ne yaparsa yemin ederse raa."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 فَلْ يَأْتِ الْتَقْوَٰى Ne diyor Aley Aleyhisselatü Vesselam? فَلْ <fell> يَأْتِ <y -tid> Takva Takvalı olanı yapsın. <gülüyor> Yemin etsen de o ettiğin konu, onun dışındaki davranış daha takvalısı, takva ondaysa yeminini ne yapacaksın? Bozacaksın. Yeminini bozacaksın ve onun keffaretini yerine getireceksin. Beşinci hadis An Abi Umamete Suday ibn Ajlan al-Bahili radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب diyor veda hacında hutbe verirken insanlara hutbe irşad ederken diyor النبي aleyhissalatu vesselamun diyorsunuz insanlara iki türlü hutbe verildi. Birincisi, gerektiğinde konuşması veyahut da insanlara uyarması yahut bir durum olduysa onu insanlara beyan etmesi gerektiğinde belli bir mutat olarak vakti olmayan hutbeler vardı. Yani bakıyor Aleyhisselatü Vesselam, bir yanlış bir şey görüyor. Hemen kalkıyor, başlıyor ne yapmaya? Hutbe vermeye. Ey insanlar! İnnelhamdülillah diye giriyor. Mesela ne gibi? Usame bin Zeydi ne yapıyorlar? Maksumiye denilen, maksum kab kabilesine mensup bir kadının kadına şefaat etmesini istiyor. Kadın herhalde kendisine verilen bir emanete ne yaptı? Hatırladığım kadarıyla inkar ediyor. Birisi emanet vermiş. Kadın inkar ediyor. Kadının kolu kesilecek. Mekkeliler Usame bin Zeyd'e diyorlar. Git peygamber aleyhisselatü vesselama da ne yap? Şefaatçi ol bu kadına. Yani de ki bu kadını ne yapın? Affedin. Yani bu kadını kayırın. Tabiri caizse. Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca ne yapıyor? Kalk bir İnsanlara diyor ki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 daha varlardı. Ona diyor, had cezası uyguladı. Yani Aleyhisselatü Vesselam kalkıp hutbe veriyor insanlara. Buna benziyor. Bazı Bu bir kısım hutbe. Nebiyen Aleyhisselatü irat ettiği bir hutbe. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın mutat olarak cumaları, bayramları vermiş olduğu ne var? Mutat hutbede var. Aleyhisselatü Vesselam veda hacında da kalkıyor insanlara hutbe veriyor. Ne diyor Aleyhisselatü insanlara? ve قال اتقوا الله اتقوا الله نابون الله'tan korkun takvalı olun ve sallu hamsekum ve sallu hamsekum mesvakit namazı kılın ve sumnu şehrakum ramazan ayınızı oruç tutun ve eddu zekate mallarınızın zekatını verin. Ve atiğu umraikum emirlerinize, yöneticilerinize nabın itaat edin. Tedhulu cennete rabbikum nab rabbinizin cennetine nabın girin. girin. Yani bunları yaparsanız. Allah'tan sakınırsanız, takvalı olursanız, beş vakit namazınızı kılarsanız, orucunuzu tutarsanız, zekatınızı verirseniz, yöneticilerinize itaat ederseniz, tabii hangi konuda yöneticilere itaat? Mağruf. Mağrufta. isyan olmayan, Allah'a isyan olmayan. Ya eyyüle din amel ati'ullah ve ati'ur rasule diyor iman Allah'a Allah'a itaat edin. Resulüne İtaat edin. Sizden olan onun emrede. İtaat edin kelimesini iki kere tekrarlıyor allah Teala. Ya eyyüllezine aman atayım Allah. Allah'a itaat edin. Fati'un Rasul. Rasule itaat edin. Yöneticilere de itaat edin. Nafsını tekrarlamıyor itaat edin. Niye? Niye? Diyorlar ki Allah'a itaat ve Resulüne itaat mutlak itaattir. Ne demek mutlak itaat? Sorulmaz. Niye, niçin, neden, nasıl denmez. Emretmiş, yapacaksın. Allah emrettiyse, Resulü emrettiyse orada bu iki fiil tekrarlanıyor. Bakın. Ya lezine amel ati'u Allah. Allah'a itaat edin. Bu ati'u Rasul, <gülüyor> Resul'a itaat edin. Mutlak itaat. İşittik, ve itaat ettik. Semihna evet. a. Allah a ya ve Allah da la duhyayu lezina la tequlu ra'ina ve kulun Ey iman edenler ne demeyin? Ra'ina demeyin. Yani bizi gözet demeyin. Yani bizi gözet deyin ama bu, bu kelimeyi kullanmayın. Ra'ina kelimeyesi. Ne deyin? Ve kulun Bize bak deyin. Yani Allah emretmiş. Niye? Nasıl? Bizim kastımız böyle değil aslında. Allah da kalbimizi daha iyi biliyor. Kalbimiz temiz. Yok. Allah sana bu nis. Mâ kâne li mu'minin ve li mu'minetin. İdâ kâdallâhu ve rasulü emrel en yekûne lehumul khiyaratu min allah Teala ve rasulü bir emir verdiğinde bir mü'min yahut bir mü'mine için o işte o işlerinde ne olmaz? Bir Seçme hakkı olmaz. Yoktur. Allah bir emir vermiş. Resulü bir emir vermiş. Sen de ne yapıyorsun? Böyle de yapsak diye gelişimlerden buluyorsun. Yok. Allah'a ve Resulüne itaat mutlak. Ve onun emri min sizden olan yöneticilere de. İtaat neye göre? Allah'ın ve Resulünün emirlerine göre. Yani onların mağruf olarak bilinen Dine aykırı olmayan emirlerine ne yapılır? İtaat edilir. Dinlenir. Bunun bir karşılığı olarak da, mükafatı olarak da ne, ne yapılır? Tedhulu cennete rabbi. Rabbiniz cennetine haydi girin. Yani takvalı olmak arkadaşlar dersin başında da söylediğimiz gibi birçok meyve ve olan mefhum. Yüce Rabbimiz bizleri muttafiilerden eylesin. Haramlarından uzaklaşan, kaçan, emirlerini, bütün buyruklarını yerine getiren kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhadu en la ilahe illa ent, estağfiruke ve töbûl Bu çarşamba günleri yapmış olduğumuz Riyadu Salihin dersinin Ramazan'dan önceki son dersi önümüzdeki hafta çarşamba günü Ramazan oluyor. Ramazana başlamış olacağız inşallah. Allah nasip eder ve ömür verirse bize. Ramazan'da ne yapmayacağız? E, Riyal ı Salih'in dersini yapmayacağız. Zaten Ramazan'ın e, onun, onun da Allah nasip ederse umreye gidiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte. Ayın 15'i. Eylül'ün 15'i. Hangine denk geliyor Eylül'ün 15'i? Çarşamba'ya denk geliyor. Eylül'ün 15'inde çarşamba günü Allah izin verirse ömür verirse 15 Eylül çarşamba günü bayram dönüşü kaldığımız yerden babul yakin ve Tevekkül yakin ve Tevekkül Babından devam edeceğiz, başlayacağız. Cumartesi günü Kitab-ı Tevhid dersimiz var bu hafta. O da inşallah Allah nasip ederse son dersimiz olacak. Ramazan'ın Selefin bir adetidir. İmam Malik Rahimahullah Ramazan ayı girdiğinde hadis desteğini bırakırmış. Muvatta'yı okutmayı bırakırmış mehzun Niye bırakırmış? İnsanlar tatil yapsın, geçsin, eğlensin, dinlensin, istirahat diye değil. Ramazan ayında Kur'an okusunlar, ibadet etsinler diye. Ve inşallah bizleri Ramazan ayını ihya edenlere ilhak eylesin. İhya edenlerden eylesin. Bizi o ayı eee hakıyla ihya eden kılsın. Subhanakallahü ve bihamdik